Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası programından hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz. Gönül Sadası'nda yine her zaman olduğu gibi Kıymetli Hocam, Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyar e, sohbet edeceğiz inşallah. Kıymetli Hocam, günümüzde bir şikayet kültürü var. Halden şikayet e, çok yaygınlaşmaya başladı. Hepimizi içten içe kemiren bir hastalık gibi geliyor bana bu. Hayatla ilgili elimizi taşın altına koymak ve bir şeyi yapmak yerine, inşa etmek yerine e, halden şikayeti seçiyoruz. Halden şikayet ettiğimiz zamanda bugünü biraz kıymetsizleştirmiş oluyoruz ve kendi mesuliyet hissimizi e, kıymetsizleştirmiş oluyoruz. Yani bu ikisini birlikte e, konuşmayı ben teklif edeceğim size. Mesuliyet hissini, e, bizim bir kul olarak mesuliyetimizi, <gülüyor> e, insan olarak mesuliyetimizi ve onu berhava eden her şeyden e, şikayet ederek e, hiçbir şey yapmamaklı tercih ediş e, halimizi. E, bunun modern insan için çok temel bir problem olduğunu düşünüyorum. Fakat Batı memleketleri işte biraz... ...o e, kalvinist e, projeyle bunu biraz aşmışlar. Yani öte dünyada... ...bu dünyada çalışan öte dünyada yerinin iyi olacağı yönündeki önermeyle... E, ...bir ölçüde e, sorumsuzluğu azaltmışlar. Sen Ek Süperi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir insan... hem ee, sorumluluk hissine hem de ümitsizliğe sahip olamaz. Olamaz. Diyor yani yani. Sorumlu insan hayattan ümitlidir. Çünkü bir şeyleri değiştirebileceğini düşünür. Baktığımız zaman büyük ruhlar hep sorumlu ruhlar. Yani kendileriyle ilgili, etraflarıyla ilgili, kainatla ilgili bir mesuliyet hissi yaşıyorlar. Evet. Bir şey düşünüyorum. Mesela evet. bir Aliye İzzet Begovic. Evet. Evet. Yani e, o ...yolunun meşakkatli ol olacağını bilmiyor muydu? Zindanlardan geçeceğini bilmiyor muydu? Ama yine de... ...ne yapması gerekiyorsa yaptı... ...bedelini ödemeye hazır oldu. Ee, bir şey yapmıyoruz... ...şikayet ediyoruz... Ee, ...şikayet ettikçe... ...dünya daha da güzelleşmiyor. Daha da güzelleşmiyor, evet. Bu mesuliyet hissi ve bizim... ...yani yeryüzündeki... E, ...duruşumuz açısından... E, ...neler söylemek istersiniz? İstersen önce bir şikayetle başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Kimseden etmem şikayet ağlarım ben halime diyor şu an. Ne kadar güzel. Evet. evet. Şimdi niye şikayet ediyoruz? Ben şimdi düşünüyorum o zaman bizde bir mükemmel dünya idesi var. Ki bu yaşadığımız hayat o ideye uymadığı için şikayet ediyoruz. Peki bu ide nereden geliyor bize diye düşünüyorum. Bir mükemmel dünya fikri. Hı <gülüyor> hı ne o onu bilmiyoruz ama böyle bir şey var diyoruz. Bu bize nereden gelir? Bir etrafımızdaki ailemizden değil mi? çocuğu kim eğitiyor? Etrafımızdaki ailemiz ondan sonra ilk gittiğimiz mektep önce dar çevre sonra geniş çevre buraya baktığımız zaman hiç de öyle bir mükemmel bir mükemmeliyet idesinin eğitimde olmadığını görüyoruz. Eksiklerle başlıyor hayat. O zaman diyorum ki acaba bu bizim fıtratımızdan mı geliyor? Kemal idesi, kemal fikri, kemal düşüncesi. Hmm. Yani tabula rasa diyor şimdi insanlar. Ee, ama e, siz onu daha iyi bilirseniz Zihin belli bir kemale içtikten sonra artık belli mantıksal kurallarla beraber başlıyor çalışmaya. Acaba ruhumuzda da içimizde de çünkü şikayet bedensel bir e, reaksiyon değildir. Kalbi bir reaksiyondur. Bunu nasıl anlıyoruz? Kalbi mutmain olanla olmayan insanlara aynı şartlarda müşahede edelim. Kalbi mutmain olan şikayet etmiyor, öteki ediyor. Halbuki bedensel bir şey olsa ikisinin de aynı tepkiyi vermesi lazımdı. Acaba diyorum bir Müslüman olarak düşündüğüm zaman Cenab-ı Allah bize eles bezmenin hazını tattırdığı için kendi kemaliyle bizlere müşerref kıldığı için, kendi kemalinden bizlere bir tecelli nasip ettiği için mi biz şikayete başlıyoruz? Ve bu şikayet üzerinde yoğunlaşıyoruz. Tabii ki bunun karşılığı da var. La rahate fi dünya. Yani dünyada rahat yok deniyor. Bir tanesi bu. Yine aklıma geldi. Bu arada çok... Hocam e, buraya bir çok... Hemen Hemen lütfen, mi? lütfen tabii. Şimdi bir, bir meşhur bir söz var ee, daha doğrusu bir e, Anadolu değişiymiş bu ben e, bir danışanımla Maraş'tan gelen bir danışanımla konuşurken öğrendim bize insanlar çok şey öğretiyorlar hocam sağ olsunlar geliyorlar hem dert anlatıyorlar ama bir yandan da bir şey öğretiyorlar ee, o yüzden ben şimdi çoğu insan bakıyorlar diyorlar ki ya bu meslek çekilir mi diyor sabahtan akşama dert dinlemek ama diyorum ben öğreniyorum orada. Her insandan bir şey öğreniyorum. Yani. O öğrettiğiniz zaman bana da öğretin. Yani <gülüyor> çok iyi. Şimdi şöyle, merakçı ne diyormuş yani? İşte ben işte e, psikolojide bir şey var, e, hayal kırıklığı boşluğu diye. Gerçekler yukarılarda, realite daha aşağılarda olursa, aradaki boşluk ne kadar büyüdükçe, ona hayal kırıklığı boşluğu ha, deniyor. Of. Yani siz hiç sınava çalışmayan bir üniversite öğrencisi, şey, e, lise öğrencisisiniz. Ama diyorsunuz ki ben boğaz içi e, elektroniği kazanacağım. <gülüyor> evet. şey e, Hayaller e, yukarıda, evet. e, gerçekler çok aşağıda. Evet. O hayal kırıklığı, boşluğu büyüyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum hastamıza. Ya dedi, doktor bey çok uzatma dedi. Bizim dedi, Maraş'ta bir laf vardır dedi. Ummak küsmektir. Hayda. Evet. İki kelime. İki. Ummak küsmektir. küsmektir. Evet. E, ...çok beklentilerini şişik tutarsan... yani Küsersin, küsersin, küsersin, küsersin, yani küsersin yani. hayata küsersin. Evet. Ee, biz de dünyada rahat istiyoruz hocam işte. Siz şimdi çok anahtar bir şey söylediniz. Hı. Dünyada rahat yoktur. Öyle diyor yani. O prensiple hayata yaklaşan insanların... Hı. ...bakışıyla... ...dünyayı bir rahatlık, bir cennet... ...simülasyonuna çevirmek isteyen... ...bir rahatlık yeri kırmak isteyen insanların... ...beklentisi aynı olmuyor hocam. Değil mi yani... Ya böyle bir yer yani bu dünya. E, çünkü imtihan yeri e, bir tarihte e, burada ismini analım e, Selahaddin Kaya benim hem hocam hem de ağabeyim, İstanbul müftüsüydi. Tabi Ziyaretine gittim kendisinin. Dedi ki imtihan var. Ben dedi biraz meşgulüm bugün. Dedim abi ben beklerim oturursun muhabbet etim. İmtihan imtihan dedi e, ...hadi Halat alacaklar mevzini imam imtihan ediyorlar. İmtihan dedi mihnetten gelir dedi. <gülüyor> i̇mtihan mihnetten. Dünya bir mihnet yeri yahu. Yani, i̇mtihan yeri mihnet yeri. Tabii ki çile olacak. Ama işte o çileyi karşılayacak güçsüzde var. Bir defa bir şikayet. Neler neler çeker bu gönül diyor. E, Şeyhülislam yahyayı söylesem şikayet söylesem olur diyor. Şikayet. Peki söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor, söylüyor tabii ki ama nasıl söylüyor. Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. Huzuli de. ...şey diyor ya hocam... E, ...söylesem tesiri yok... ...sussam gönül razı razıdır. Evet. <gülüyor> evet. Dolayısıyla... E, ...bu böyle bir şey... ...tabii ki... ...bizde bir kemal tecellisi var... ...o elhamdülillah ki var... E, ona, ...ona göre ama... ...eksikler, noksanlar... ...her zaman var, kendimizde de var... ...bunu şikayet mertebesine çıkarmamak lazım... ...birincisi bu... ...yani... ...göreceğiz... Ama şikayet mertebesine çıkarmayacağız. Zaman zaman küçük zuhuller olabilir insanda yani canım of filan deriz yani ama inşallah orada kalır. Bu işte bize hayır kapılarının e, anahtarı çünkü hizmet vesilesi oluyor. Eğer bizde bir enerji varsa o eksiyi tasih edecek, o eksiyi giderecek bir enerji varsa bu enerjinin esas kaynağı kalbi enerjidir azizim. Kalbi enerji olursa onun da, onun da adını söyleyeyim, o da muhabbettir. Muhabbeti olan insan her şeyi yapar. En azından niyetinde bulunur. Dolayısıyla bir Müslüman tabii ki önce kendi eksiklerini görüyor, görmesi lazım. Sonra Nasr'ın eksiklerini görüyor. Yine bir Allah dostundan dinlemiştim. Demişti ki ben... Saadettinciyim. Aramızda çok az yaş farkı vardı. Böyle söylerlerdi kendileri. Veya Saadettin Bey. Biraz daha nas varsa arada. Ondan sonra ben bir e, müridimde bir hal görürsem onu kendisine söyleyemem. Şimdi ben bakıyorum niye söyleyemem. Soran, soran nazar, sorar nazarlarla bakıyorum. E, e, cevap veriyor. Ola ki nefsi emmaresine ağır gelir. Burada bir nokta var. Herkes var nefsi emmare ve zaman zaman başını kaldırıyor. Ne yaparsınız? Soramıyorum ama cevap veriyor. Ben iyisini yapmaya çalışırım ve onun hakkında dua ederim. Çok güzel. O yapmaz. Ben yine iyisini yaparım. On kere bıkmam, üzülmem, yorulmam, sıkılmam. Sonra insandır. Cenab-ı lütfeder, kerem eder. Ona bir nazar Lütfeder ki o nazarlı o yaptığı işin şerrini görür ve halini ıslah eder. Hadise bu. Biz de inşallah Allah'ın lütfu keremiyle bu istikamette yürüyelim. Ha Bunun için eski toplumda müşritler vardı. İyisini yapan, doğrusunu yapan. Ona insanlar e, imrenirlerdi, onlara örnek alırlardı. Yeni toplumda da mutlaka vardır. Allah'tan istemek dilemek lazım niyaz etmek lazım şikayet belki içimize atarız belki bir iki yakın dostumuza bu ahval böyle değil şuyu bulmasın yine büyük yengemden öğrenmiştim bir atasözü evladım demişti bir hadisenin şuyu vukuundan beterdir şahi olması duyulması Tabii. o hadisenin olmasından beterdir onun için bazı hadiseler ...meskut geçilir söylenmez... ...arada kalır, ehli bilir ancak onları... ...yani kötülüğü... ...batılı tasvir batıldır diye bir söz evet, var... ...hocam, evet, evet. yani kötülüğü... yaygınlaştırmamak lazım, aslında... ...kitle iletişim araçlarının... ...günümüzde en önemli işlevlerinden... ...bir tanesi de batılı... yaygınlaştırmaları Allah batılı muhafaza. tasvir ederek... ...batılı normalize etmeleri... ...Allah muhafaza, evet... E, ...dolayısıyla kötü haberler... E, ...bu cinayet haberleri... Allah ...efendim her türlü sapkınlık insanların gözüne sokularak verilmemeli. Bir ahlaki tonlamayla da aslında verilmesi lazım. Evet. Bir dönem maalesef Türkiye'de birçok şey sapkınlık böyle övülerek adeta insanlara çok bir özgürlük imişcesine takdim edildi, sunuldu. Bu da bir operasyon. Yani insanların ruhları üzerinde bir maalesef ...olumsuz bir ö, operasyon... ...maksadını güdüyordu... Ee, ...mümkün... ...olduğunca bizlerin... ...güzeli söyleyen, güzeli çoğaltan... Evet. E, ...insanın ruhunun... E, ...içindeki güzelliklere dikkat... ...kesilen evet. kimseler olmamız Bilmiyorum. lazım... ...insana hürmeti... E, ...öne çıkarmamız... ...lazım, geçen... E, ...bir dostumuz bana... E, ...ünlü... ...Amerikalı yazar... E, ...işte bir yüzyıl önce yaşamış Emerson'dan bir şey gönderdi, bir pasaj gönderdi. Diyor ki bir tabloyu nasıl daha iyi görmek ve onun lezzetinden faydalanmak için güzel bir ışığa yerleştiririz. Hmm. Karşımızdaki insanı da öyle güzel bir ışığa yerleştirip onun en güzel taraflarını görmeye gayret edelim. Mealen söylüyorum. Yani bizim nazarımız bir insandaki iyiyi, güzelliği e, ortaya çıkarabilir... Ya bizim nazarımız o insanı... ...bize sevimsiz gösterebilir. Evet. Bizim, benim anlayabildiğim kadarıyla hocam... E, ...bizim medeniyetimizde... ...insanın içindeki... ...iyiliği kışkırtan... Tabii, tabii. ...kötülüğü ise kontrol altına... ...almak isteyen aynen. bir bakış var. Tabii. Terbiye edici bakış. Evet, böyle evet, bir bakış. Evet, evet. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi size böyle anlatırken rahmetli valide geldi aklıma. Gençti işte 13-15 yaşlarında... Konuşuyoruz sağdan. Evladım diyor nefes sayılıdır. Nefesini zayi etme. 13 çocuk nefes sayını ne anlayacak onda yani. Ben dinliyorum ama yani. Peki ne yapayım? Salatü selam getir. Hayda yani. Nefes sayılıdır. Salatü selam getir. Yıllar sonra yine bir Aziz'den dinledim. Aynı şeyi söylüyordu. Filancıya diyor çekiştirip lanet edeceğinize Efendimiz'e salatü selam getirin. Muhteşem. Evet. Nasıl temade ediyor bakın medeniyet. Hı. Değerler yaşıyor yani. Devam ediyor. Tabii. Anne bir müptedi, ikmeklet mevcut. Bir hanım İstanbul kızı. Ötekisi bir mürşit. Aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü büyük nehre bağlılar ikisi de. O nehrin suyundan içiyorlar. Evet. Yani hepimizin içinde bir şeytan var o beşeriz Biz aksel de melek olurdu Kemal Bey tabi hepimizin içine bir şeytan var öyle veya böyle ama uyandırmamak lazım uyandırmamak lazım evet. huş derdem Nef e, nefes ayıklığı diyorlar bu evet. e, naşi bendi e, literatüründe çok kullanılan bir şeymiş <gülüyor> Ben de bir yazıdan öğrenmiştim e, bir kavram yani iki nefes arasında geçiyor ömür. Doğuyoruz, bir nefes alıyoruz, ciğerlerimize bir nefes çekiyoruz. Veriyoruz, bitiyor. Ölürken ciğerlerimizdeki son nefesi veriyoruz. Bitiyor, başka bir nefes yok değil mi? Huş derdem nefes ayıklığı. Yani aldığımız her nefesin farkında olarak, şükründe olarak o nefesi almak. Her nefeste Allah adın diye müdam, Allah adıyla olur her iş tamam. Yine duymuştum ki bir azizden... Esasında her nefes bir ismi Hudur. Hmm. Evet. Allah kendisini bize her an yani hayatta olduğumuz müddetçe zikrettiriyor da farkında değiliz. E böyle bir güzel lütuf oldu da şikayet olur mu azizim yani çalışma evet. devam edecek çalışma gayret devam Abi, bu gayret ederken de şunu bize öğrettiler hı hı. sakın ha kaldıramayacağın yükün altına girmeyi niye hı hı. E söylüyor la yükellüfü la nefsen illa vüsaha diyor yani heves etme kaldıramayacağın yükün altına girmeyi bir arkadaşımız vardı gençten ee, bir insan akademisyen bir felaket evet. oldu zelzele felaketi ben dedi çok ruhum şey yani güçlü, fiziğim de iyi, hizmet edeceğim dedi bu şeyde. Çok iyi niyetle bir iki ay sonra ruhen hastalandı arkadaş. Ve atamadı uzun zamandır o hastalığı. Ne oldu dedi çok ağır geldi dedi. O felaketi gördüm dedi. Aa. Hocam bu önemli bir şey. Özellikle yardım mesleğinde çalışan insanlarda. E, duygusal e, yorgunluk oluyor. Yani. Merhamet yorgunluğu deniyor ona. Yani şefkat ve bakım vermek zorunda olan mesleklerde bir süre sonra yaşanan hikayelerin acısı çok fazla sünger gibi emdiği zaman insan ruhuna e, kendi içsel kaynaklarını tüketiyor ve artık yardım edememeye başlıyor. Çöküyor. Yani. Çöküyor. Çöküyor evet. Özellikle travmatik e, hikayeler dinleyen e, çalışanlarda mutlaka ...kendilerini besleyecek başka bir şeyin içinde olmaları ve bunun dozunu çok iyi tutmaları tavsiye ediliyor. Eğer bunu yapmazsanız o hikayelerin ağırlığı altında sizin de omuzlarınız çökmüş oluyor. Çökmüş oluyor. oluyor. Yani ben şahsen mesela bunu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi adli heyetinde çalışırken yaşamıştım. Dört ay tahammül edebilmiştim. Ki siz yani. Ee, bu işlere... Tabii. ...aşına olan, ciddi bir süreçten geçmiş olan... Sormayın, yani şöyle ya kendinizi yani. tamamen o hikayeleri yabancılaştırmanız gerekiyor... ...ya da e, biraz e, empati yaparak dinlediğiniz her seferinde daha da aşağı çöküyorsunuz. Çünkü toplumun en kötülerinin yaptığı kötülük hikayelerini dinliyorsunuz sürekli. Sabahtan akşama kadar. Akşama kadar. Yani... ...eziyetler, işkenceler... ...zulümler... E... Ve insan bunu yapıyor değil mi Kemal? Yapıyor. Yapıyor. İnsan, i̇nsan bu yani. İnsan e, kanatlanıp meleklerle de... ...yarışıyor... E, yarışıyor. ...yahut işte düşüp... ...esfeles safilinde Yani maalesef... ...insanın ruhundaki karanlık... ...çok büyük bir karanlık. Yani biz bu karanlığı... ...aydınlığa çıkarmadığımız müddetçe... ...oraya bir ışık tutmadığımız müddetçe... Teknik olarak ne kadar ileri de olursak olalım, ee, hangi alet edevatı kullanarak e, ışık hızıyla nereye ulaşır, evet, ulaşalım, evet. Hiçbir kıymeti yok. Mekanik dünyanın buraya bir faydası yok yani. Tabi. Fizik tabii. fizik dünyanın bu maneviyat başka bir şey yani. Tabi. Evet. Ee, yani o yüzden hepimizin hakikaten kaldırabileceğimiz yükün hali evet, olması evet. lazım. Kitabulah da ben yapmam diyor. Şimdi Allah yapmıyorsa kurun bu cüret ne haddine ha bir ucup geliyor insana ben yaparım falan. ya yapamıyorsun işte yani. yapamıyorsun o dengeyi iyi tutmak lazım. Onu da bizim Bektaşi kralları çok güzel anlatıyorlar yani. Sıkıntı oldu mu Bektaşi babasına gideceksiniz. Şimdi bizim rahmetli Şakir vardı Şakir Kocaba çok hoş bir arkadaş. Bu Nesrettin Hoca'nın evet ifadelerin gramatik ayrımı. Ayrımı? Evet. Bu, o, çok, o bir mühendis... ...fakat çok lojik çalıştı. Bitgenstein'ci. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o mesela... ...Naskırtın Hoca fıkralarını tahlil etmiştir. Hmm. Mesaj net yerine gidiyor. Diyor ki... ...Batı romanında bu mesajı vermek için... ...bir araba laf yazıyorlar diyor. 350 hmm. sayfa roman oluyor. İnsan orada göremiyor diyor nedir. Tam da mesaj da net değil. Ama Hoca Efendi... ...Naskırtın Hoca diyor beş satırda fıkra anlatıyor veriyor diyor. Bektaşı fıkralar da böyle bir e, bu yani işte e, modern mantık filan filan e, ile iç, eden bir hazretin bu fıkraları bize tah, tahlil etmesi lazım e, bana değil de e, gençlere ki anlasınlar ehemmiyet versinler yani Bektacı babası çok kolay çıkıyor işin içinden yani Yeri gelince anlatılır, konuşulur. Nasreddin Hoca daha zarifane. Baba <gülüyor> yagenler kitabın ortasından. Kitabın ortasında. Herkesin söyleyemeyeceği sözleri tabii. ona söyletirler. Tabii. Hı -hı. O der bana söyletti miyim değil der yani. Ona söyletirler. Böyle bir ekol var hocam. Doğu hikayeleriyle e, psikoterapi diye. Buyurun. Evet ee, şimdi ilim konuşuyor burada. Buyurun. Tabii, tabii ee, çok mühim. Alim sıfatı çünkü tecelli ediyor. Ya yani Nasreddin Hoca'nın hikayelerini kullanarak, kullanarak. E, terapide insanların ilerlemesini sağlamak. O misalleri kullanarak Tabii. onları ilerletmek. Bu batıda değil mi bu? Batıda, batıda e, bir İranlı Nostret Peseşkiyan diye bir e, kişinin geliştirdiği bir akım. Orada doktora, Almanya'da. doktora, doktora yapmış, memneler yapmış, tabii, çalışmış, tabii, etmiş. Tabii Ve bir ekol kuruyor. Bu bili, biliyor. Belki Gülistan'dan da hikayeler böyle gelebilir. Yani Şefsadi Şirazi'den de tabii. gelebilir. Tabii canım. İşte yani yaşanmış hayattan süzülen kıssalar bunlar. Tabii. Kıssa çok mi yani? Çünkü insan kısa ile daha iyi anlıyor. Değil mi? Tafor daha iyi anlıyor. Tabii tabii. Yani bir e, eğretileme yaptığınız zaman, istiare yaptığınız zaman, bir benzeşim kurduğunuz zaman iki olay evet. arasında, e, ha işte çok bu daha diyor. güzel kabul ediyor. O yüzden Cenab-ı Hak bize e, kitabında kısalarla bildiriyor bazen. Nasraddin önce eşekten düşmüş, bir <gülüyor> yeri geldi kısa deyince. Evet. Ama demişler hekim yok demiş yok yok hekim getirmeyin bana. Ne getirin? Eşek düşen birisini getirin demiş. Tabii. Halimden o anlar demiş. Kısa işte o kıssa o, evet. o gerçekten düşene o kıssayı söyleyecek. Sonra işte o bir e, kelamı kibar olarak dile yerleşiyor. Evet. Hekimden sorma, çekenden sor. Mesela ama hekim de lazım. E, hekim de çeken lazım. hekim daha evet. Tabii. Mesela ben sizin şahsınıza çeken hekimi görüyorum. İnşallah Benim ablam, Doktor Emeyran'da böyledir. Çeken hekim bilir evet. hadiseyi, yaşar hadiseyi. O bir ruh enerjisidir. Hocam buna İngilizce'de bir laf var. Yani ki "wounded healer" diyorlar. Ha. Yaralı şifacı. Yaralı şifacı. Ya e. Yaralı şifacı. Yani bir şifacının kendisinin de yarası varsa, Tabii. yaralı insanları daha iyi anlar. O yoldan geçmiş olması lazım. Tabii. Tabii. Evet. Evet. O da onun seyir usulü. Onun seyir usulü. Tabii öyle. Ya. Hepimiz e, çeşitli imtihanlarla e, sınanıyoruz. E, ...insan o imtihanları vermeye gayret ederse galiba işte hayatında basamak atlıyor. Tabii. Tabii. Yani zorluklar karşısında e, ricat edip dönmediyse Evet. onları fethetmeye talip oldu. Kendi fil dişi kulesine çekilip ben böyle yapmazdım demediyse e, gene bir şey geldi. Allah rahmet eylesin hocam. TDK Üniversite'de çok hı hı. ciddi çok hoş bir adam hı hı. E, disipliner Alman ekolünden hı hı. E, idareyi tabi ki eleştiriyor şöyle oluyor böyle giriyor. sonra günün birinde e, bu hazirete bir üniversitede rektörlük teklif ettiler gitmedi çünkü eleştiri kulesini tercih etti hı hı. zeki bir insan ama o zaman şöyle oldu fakirde ben de o zamanlar 35 yaşlarında filanım Ha dedim ki bu Hazret sadece eleştiriyor. Bunu eylemi yok. Ve öyle bitti o iş. yani Eylemi yok sadece eleştiriyor. Buyurun oynayın. Yok o zaman. Ee, şunu bekmesinden rahmetli Fethi abi oynuyordu. Ben tanıdığım zaman eleştiriyordu. Haklı olarak filan. Bu eleştiri derken şikayet babında yani hı hı. değerlendiriyordu. Ama buyurun oynayın dedikleri zaman sahaya çıktı. Ve hayatının son işte 7-8 senesidir o. Tezkol Vakfı'ndaki eylemleriyle e, bir nesle rehberlik etti, ağabeylik etti, iz bıraktı. Bugün hala onu konuşuyoruz, konuşuyoruz. Allah rahmet eylesin. Konuşuyoruz, evet konu evet, konuşuyoruz. Mevrum peder de öyle. Bir uzun serven hayatının son 10, 10 senesinde 51-61 iz bıraktı İmam Hatip okulları. Bu kadar. Evet Allah razı olsun. Demek tabii. ki başlangıcını daha ı Allah onun için hazırlamış. Tabii. Söylüyordu şöyle oldu böyle oldu İmam Buyurun oynayın dediler hemen sahaya indi. Hiç olumsuz şartlarda indi sahaya. Şimdi bugün düşünüyorum da o birikimle o sahaya kolay kolay inilmez. Messi çamur sahaya iniyor bir kenar mahalledeki. Aynen böyle. Metafor bakın bu da bir metafor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Anlaşılır oldu. Evet. Lionel Messi. Ya. Evet. Ben böyle. Ne yapalım? Hayır olsun inşallah. Demek ki e, aksiyon gerektiğinde, eylem gerektiğinde sartı nazar bak. etmeyeceğiz. Necif Topçu Bey. Allah rahmet eylesin. Yani. Merhum. Ne çileler çekmiş bu insanlar ve ne kadar evet. müstahni durmuşlar. Hocam. Hiçbir şey, şey yapmaz itibar etmezler. Gönül indirmemişler. Ne dünya ay, makamına, ay, ay, ne, ay, ay. ne mala, ne mülke. Diyorum ki acaba ne saçma sapan sorular sormuşumdur. Mesela al Hoca'ya rahmetliye. Hiç şey yapmazlardı yani. Işte, müstani kalmazlardı. Ya bu da soruldu mu demezlerdi. Bunu şunun için söylüyorum. Hı hı. Şimdi ben Teknik Üniversitesi'de işte ıı, asistan oldum, yardımcı oldum, doşent oldum filan. Orada biz hocalara soru sormaya çekinirdik. Neden? Cehaletimizle alay etmesinler diye öyle bir hava yaratılmıştı. Sonra bu böyle. Kendiniz ile çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Kitabın ötesindeki hadiseyi. Sonra Amerika'ya gittim. Dünya çapında ünlü adamlar. Çok rahat soru sorabiliyorsunuz. Farkın biri bu. E sonra hatırlıyorum. Ali Bey, Mahir Bey, Merhum Topçu. Çok rahat soru sorabiliyorsunuz. Halinizden anlıyorlar zaten, şey yapıyorlar yani. Bu bir anlayış meselesi. Ben de bunu şiar edilmeye çalıştım. inşallah yapabiliyorumdur. Ee, çok da kendimi yıpratmadan, çünkü Nasım'da talebi bitmez, bitmez yani. Onlar çok sorarlar. Biraz kendinizi de ekonomik evet. kullanmanız lazım. Eskişehir'de evet. bir konferansla gittik. Orada hoca var, çok muhtereme bir Efendi, Şahver Hanım. Beni çektik olumda, hocam sen gel böyle dedi, bu nasim bitmez dedi, Şeyin merakı, <gülüyor> tecessüsü filan falan yani, hadise böyle. Ee, o bakımdan e, hizmete devam, Allah'ın Allah verdiği güç, kudret, kudret, her ne varsa kabiliyet, emanet, onlarla nasa devam. Ama biraz evvel bahsettiğiniz o yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu. Bir tutacağız çünkü bize şeyiz yani. Kendi nefsimizin de bizim üzerimizde bir hakkı, hakkı var. var. O hakkı yedirmememiz Belli lazım. Belli bir kapasitemiz var. Tabii. Daha yüklenemeyiz tabii. daha fazla yani. Bir de zaman yönetimi çok mühim bir şey. Bizim çok ihmal ettiğimiz bir şey belki. Günümüzde tabii ulaşım çok zorlaştı hele İstanbul İstanbul'da. için öyle. Evet. ...daha Anadolu şehirlerin... Çok rahat. Çok rahat çok hakikaten. Rahat. İnsanlar zamanı daha iyi tasarruf ediyorlar ama... ...burada işte bir, bir buçuk saatte bir yere gidip... ...bir buçuk saatte akşam gittiğiniz zaman... ...üç saati gidiyor ömrünüzün. Evet. Ve Orayı yorul... bile bereketlendirmek Ve, ve yoruluyorsunuz. Yoruluyoruz Yorulsunuz. tabii. Hocam bu... E, ...soru sormakla ilgili ben de bir... E, ...hikayemi anlatayım. Buyurun efendim. Bizim e, hakikaten... ...geçmişin büyük hocası... ...üniversite hocası kibirli bir varlıktı. Geçmişin efendim hekimleri de kibirliydi. Yani biraz Türkiye'deki e, dönüşüm bu kibrin de kırılması. Yani evet. bu kibir odaklarının evet. elinden o kibrin alınmasını da evet. içeriyor aslında. Evet. Ama bu alınırken sanki ilmi... ...hassasiyet ve seviye de alındığı gibi geliyor bana hem müspet hem menfi iki tarafı da var işin. Biraz hadise vulgarize oldu gibi Biraz geliyor. vulgarize oldu Bana maalesef. öyle geliyor en azından yani. Maalesef. E tabi hocam biz e, maalesef üniversitelerimizde... E, ...ilmi... E, ...ne diyelim doçentik profesörlük gibi ilmi e, seviyeleri çok... Aya düşürdük. Yani, aşağı, çektik. E, aşağı çektik. Yani bir siz bulundunuz, ben de bulundum Batı Üniversitelerinde. Yani orada bir profesör olmak çok büyük bir kıymettir. E, çok meşakkatli yollardan geçmeniz gerekir. Maalesef bizde artık o e, meşakkat kalmadı. Rutine bindi iş. Rutine bindi. Test sorusu çözer gibi. Tabii bizim e, ilmi hayatımızdan da ahlaksızlığın çok hızlı bir şekilde kazanabilmesi lazım. Evet. Yani kötü misali vermemek lazım ama e, yani çok maalesef sahtekarlıklar da olabiliyor. Şunu örneği vereceğim. İngiltere'ye gitmiştim. Yıl 92. Çocuk psikiyatri stajımı İngiltere'de oranın mühim bir hastanesinde yapacağım. Çok ünlü bir hocayla çalışıyoruz. Fakat dilim dilime güvenmiyorum. Yeterince konuşamıyorum. Yani konuşuyorum ama akıcı konuşamıyorum. Anlıyorum ama her sözü anlamıyorum. Ee, bir ay geçtikten sonra artık dili kaptım. Yani çünkü zaten önceden bir e, lisan eğitimim vardı. O akıcı konuşulan İngilizceyi de yüzde yüz anlamaya başladım. Evet Oxford English. <gülüyor> ee, ve ondan sonra kendime güvendiğim bir anda bizim böyle vaka toplantılarımız olur. <gülüyor> bir tane e, hekim çıkar bir hastasını anlatır. Sonra herkes onu tartışır. Şöyle de olmalıydı böyle de olmalıydı. E kendime güvenim gelmiş artık. Ben de bir ay sonra vaka toplantıda hep susan e, bendeniz. E, tabii. Çok atak bir şekilde konuştum o şeyde toplantıda. Ve orada kıdemli bir hekim vardı. O sunumu yapıyordu. Onu epey terleten sorular sordum. E, şeyden e, bu oturum bittikten sonra bu meşhur hoca beni odasına çağırdı. Dedim paparayı yedik sen işte nasıl bu kadar e, konuşuyorsun niye böyle sözler söylüyorsun işte bizim şeyi, ma bizi mahcup mu edeceksin filan gibi bir şey mi acaba diyorum ben aklım hep şarkı usulü çalışıyor ee, hoca dedi ki Kemal dedi bugünkü konuşmandan çok memnun kaldım dedi <gülüyor> bize dedi çok güzel içgörüler sağlamış oldun dedi bu vakayı yepyeni biçimlerde görmemizi sağladın dedi lütfen bundan sonra hep konuş dedi <Gülüyor> Hayatımın en büyük ödüllerinden birisidir hocam <Gülüyor> Doğrudur Bir tanesi de rahmetli Şimdi ödül dedim de Biraz gevezeleştirme yani Bunların ne kadar mühim şeyler olduğunu Bu teşvikin tabii. ne kadar mühim şeyler olduğunu Çünkü siz bir başka dünyanın bakışıyla O hastaya bakıyorsunuz Onların paradigmasının dışından tabii. bak Adam evet. bunun farkında tabii, tabii. Bizim bilmediğimiz bir şey söylüyor Kemal Bey diyor bu genç arkadaşımız diyor Tabii Evet Ortaokul yıllarında... Orada bu var işte ama. Orada bu var. Tabii. Bizde de var aslında. Şimdi bizden de bir tamam. misal vereceğim. Ortaokul yıllarında şiir yazıyorum. Ee, şiirlerimi Mavera dergisine rahmetli Cahmet Ecahit Zarifoğlu'na gönderdim. Hı hı. Ama o yaz e, Cahit e, ağabeyi e, bir, bir evvelki yaz ortaokul üç talebesi miydim? Lise bir talebesi miydim? E, ziyaret etmiştim Mavera derkisinde. Ben kendi kendimi cesaret edemem. Fakat e, Etlik'te gittiğim e, caminin e, kütüphanesinde takılan gençler takılan <gülüyor> e, gençler dedi, konuşuyorlar kendi aralarında. gel gidelim bir Cahit Bey'i ziyaret edelim filan. Dedim ki beni de götürür müsünüz abiler? O, tamam dediler filan aldılar beni de götürdüler. Orada rahmetli Zarifoğlu bir e, İspanyol e, Müslüman'la ilgili bir... E, ...onun ihtidasıyla ilgili bir mektup var. Onu tercüme eder misiniz dedi. Kimi Otüden, kimi değişik yerlerden gençlere. Bir mektup vardı. Bunu tercüme eder misiniz dedi. Dergide yayınlayalım dedi. O sırada o arkadaşlar hiç talip olmadı. O abiler, beni götüren abiler. işleri vardı filan. İşte mırın kırın ettiler biraz. Ben hemen atıldım. Ben yaparım dedim. Hı hı. O da güvendi... Ee, bu genç talebe'ye bu çocuğa, bu çocuğa bu çocuğa yap dedi getir bakalım dedi ee, ben hemen çalıştım iki gün üç gün falan ee, ondan sonra tercüme yaptım getirdim ertesi ay imzamla yayınlanan ilk şey odur Aa, maşallah bereketli olmuş ama. bereketli oldu çok güzel sonra ben şiirlerimi gönderdim Cahit abi o tanışıklığını da verdiği şeyle ee, bana o kadar güzel bir mektup yazdı ki yani o kadar taltif edici. Yani şiirlerimin güzelliğinden filan değil. Ee, yüreklendirici, şiire devam etmemi isteyici. Ee, o, onu saklayamadım. Yani bir yerlerde kayboldu. Çok üzülürüm hala o mektubu. ve daktilo ile yazılmış. Çok şık bir Hı -hı. mektup ve yüreklendirici bir mektup. Ben böyle o dönem sakallarım yeni çıkmaya başlamıştı. Bırakıyordum böyle biraz uzatıyordum. Ee, tel tel sakallarıma. Eee Bektut'a diyor ki... ...sana verdiğim e, o tarakla... ...sakallarını tara... E, ...onları kesme... ...onların her birinin altında kaç tane melek... ...sana doğa ediyor. Yani, Böyle zarif yani, yani ince... E, ...bu inceliği... ...kaybetmememiz lazım. Evet, Genç evet. nesillerle... Evet. E, ...uğraşmamız lazım... ...onların evet. elinden tutmamız evet. lazım... ...onları teşvik etmemiz lazım... Evet. E, ...ve... İnşa edici olmamız lazım, gönül yıkıcı değil de yani Aynen, evet. gönül tabii, mamur edici gönül, olmamız tabii, lazım. Tabii, sanki hocam, tabii. Çok konuştum, kusura bakma. Estağfurullah ne kadar güzel, ne kadar güzel. Çok hoş oldu efendim. Böyle. E, vakit geldi mi, yoksa daha var mı vaktimiz? Vaktimiz var hocam. Biraz daha. E bu yeni bir şeyi açın istersen yeni evet. yeni bir bayis açalım. Ben olsam yani işte anlatırken aklıma geldi. O mektubun muhtevasını tekrar o klasik taktüle bulup yazarım aklınızda kalanları Altına derim ki böyle böyle bir şey oldu. Zahide Bey mektubu beni çok teşvik etti. Kayboldu ama aklımda gönlümde kalanlar. E, o zaman 15 yaşında işte 50-45 yaşındayım. Neyse yaşınızı da yazın. Böyle. Bunda bir hatıra olarak kalsın. Çünkü e, kaybolmuş ama size bir hatırası var. E, i̇lla onu bulacağım diye gayretinize gerek yok ruhunuzda bir iz bırakmış o kalbinizde Bir muhabbet Çok, izi tabii. Onu yazın yani kendi kelamınızla evet. e, Hatta bir kitabınıza da koyun ki e, Görürsün orada Yani hatır olarak kalsın Diye düşünürüm Ben öyle yapıyorum Mesela Çok güzel fikir hatıraların yani. başında e, Bazen yani diyorum ki e, Şu şu şu zamanlarda yaşadım Konuşmalarımda da bu var Ama ben şu noktada şu yaştayım, şu noktaya geldim. Buradan bakarak merhum pederi anlatacağım size diyorum. O günü dinlemeyeceksiniz. Bugünden bakan Saadettin Efendi'nin gözünden pederi ve o dönem Demokrat Parti devri nasıldı? O zamanki İstanbul neydi? Onu dinleyeceksiniz diyorum. Olay bu. Bu işin realitesi bu. Tabii. Geçmiş He, her zaman bugün kurulan bir şey hocam. Evet, aynen öyle. Yani 10 sene önce hatırladığımız aynı hadise 10 sene sonra farklı hatırlanabiliyor. Aynen öyle. Şöyle ki mesela dün akşam bir çalışma yapıyordum. günü ya bir seminerim var. 2008'de aynı konuda yazdığım notlara baktım. Hı hı. Yine bir kompozisyon yaptım. Bir kısmını hı. almadım o notlardan. Bir kısmında eksik buldum. Tamamlamaya çalıştım. Tabii böyle ki yani somut bir hadise şöyle oldu böyle gitti, şurada doğdu, burada öldü, şu mektepte okudu gibi. Onlar değişmiyor ama benim bakışım değişiyor. Tabii. Bir şeyi öne çıkarıyorum ötekine ya bu mühim değilmiş bir kenarda dursun diyorum yani. O zaman niye bakmamışım onu da eleştirmiyorum çünkü o zamanki vizyonum oymuş. Allah umuyor verirse belki iki, iki üç sene sonra da bir başka söyleyeceğim yani. Ama hayatta böyle kurgulanıyor. Hayatta böyle kurgulanıyor. Değişmeyen mutlak olan sadece bir, bir şey var. Allah ve Onun evamiri ve nevahisi. Üst, üst taraf her şeyi evet. değişiyor yani. E hocam e, hayatın içindeki rollerimiz değişiyor, Tabii. yaşlarımız değişiyor. Yani 20 yaşındaki benimizde 40 yaşındaki benimiz Tabii. aynı olmuyor. Evet. 60 yaşındaki benimiz evet. farklı oluyor. Evet. Geçen sefer de konuşmuş muyduk hatırlamıyorum. Yani bir evlat olarak benimiz ayrı. Bir baba, anne olarak e, benimiz Aynen. ayrı. Hatta hasta olarak benimiz ayrı. Aynı insanız. Ee, diyelim ki üç gün sonra e, sağlığa kavuştuk. O zaman benimiz Aynen ayrı. öyle. Dünyayı e, biraz içinde bulunduğumuz halin e, şartlarına göre algılıyoruz. Değerlendiriyoruz, yorumluyoruz. Geçmişle ilgili de tabii hafıza çok aldatıcı bir şey. Yani bu konuda nöropsikolojinin ilginç verileri var. E, geçmişi her zaman bugün ışığında kuruyoruz hocam ve geçmişi hep bugünün ihtiyaçlarına göre kuruyoruz. Değil mi? Evet. Bugün diye ihtiyaç duyuyorsak geçmişi öyle kuruyoruz. E, yarın da böyle yapacaklar ama? Yarın da öyle, olacak. öyle olacaklar. Da. Meşhur şey var ya Sümer yazıtlarında çok diyor ilginç zamanlarda yaşıyoruz diyor işte gençler hiç söz dinlemez. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani 2000 sene sonra 3000 sene sonra. Ee, yine mukayyet olan şikayetler, evet. e, 3000 sene önce de var. Bugün bakıyorsunuz mesela çok eski romanlar, e, 100 yıl öncesinin romanları, bugünün karakterlerini anlatıyor gibi çünkü Hı -hı. insan temel olarak e, çok değişen bir varlık değil, hırsları, tamahkarlığı, bencilliği, e, temel dürtüleri aynı. Aynı. Ama taspih hatı değişiyor, e, objeler değişiyor. Meşguliyetleri değişiyor ama arkasındaki hırs, kıskançlık, dürtü onlar aynı, onlar değişmiyor. Evet, insanın hastalıkları, marazi halleri hep aynı. Kıymetli hocam, çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Cahinede. Yani e, tabi izleyicilerimiz Sizine bizi bir, bir haz bu işi yapmakta. Eyvallah. Yani efendim, o, o benim için bir tedrisat. Estağfurullah, benim Estağfurullah. Estağfurullah. hakikaten bu programları iple çekiyorum. Sizden her seferinde ne güzel şeyler. Ben şöyle yani bu kadim bir kimin eseridir. Ben nakletmeye çalışıyorum. Eyvallah. Bir de bugünün dilini kullanmaya çalışıyorum. Yoksa hadi başka bir şey değil yani. Yani işte o o güzelliği İslam e, medeniyetin Osmanlı yorumu akıyor. bu hala böyle yani onu kaybetmememiz onu lazım. Onu kaybetmemeli. Şey. Evet, evet, evet. Ve nesillere aktarmamız lazım. Ve onu yeni lazım. bir biçimle yeni bir söyleyişle bugüne getirmemiz lazım. İst, ana kaynak İslam medeniyetidir. Hiç ondan şüphe etmeyin yani. Evet. Yepyeni bir vizyon, dünyaya farklı bir bakış, moderniteden farklı bir bakış geliyor. Muhabbet dolu bir bakış, hizmet dolu bir bakış. Neyse. Eyvallah. Çok söz uzatmiyorum. Sağ Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Gönül Sadası programında kıymetli hocam Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar sohbet ettik, konuştuk, birbirimizi dinledik. İnşallah sizler için de faydalı bir sohbet olmuştur. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.